Açık Dergi Evet yayın üzerinden 24 saat geçti. Belki kısa bir özet yapmak faydalı olabilir. Aslında bugün içinde de telefon bağlantıları yapılacağız. Son gelişmeleri biraz daha aktarabilmek için. Evet. Dün özellikle yayının ilk bir saati içinde Başbakan Erdoğan'ın dün saat 5 sularında yaptığı 24 saat içinde bu iş bitecek açıklamasını uzun uzadıya konuşmuştuk. Yanı sıra valinin konuşmasında aktarmıştık size. Bu konuşmaların yanı sıra aslında ya da bu konuşmalara rağmen aslında 24 saattir çok sakin olduğunu söyleyebiliriz Gezi Parkı'nın. Sabah oradaydım ikindi de uğrama fırsatı buldu. Evet. Ee, bir şekilde her zamanki gibi devam ediyor. Atölyeler tekrar başlamış. Oradaki e, devamlılık sürüyor. Hatta bugün başka haberde bir e, haber gördüm. Öz yönetime biraz daha koordineli bir hale getirmek için küçük bir Gezi Parkı Meclisi kurulmuş direnişin 17. gününde. Bu aslında Taksim Dayanışması'nın e, çareseli yapılmış bir forumda diyebiliriz. Bir açık forum. E, orada pek çok e, aslında gündelik yaşama dair de her türlü kararın alınması gerekiyor. 17 gündür orada bulunan insanlar için. Dolayısıyla Esen bu oradaki pratiğin düzenlenmesi zaten. Evet ve bunun sadece Taksim Dayanışması e, sorumluluğunda gitmek artık durumu biraz zorlaştırıyor anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla orada bulunan herkesin de katılabileceği bir forum yapılmış. Dolayısıyla bu e, forumun ardından biraz daha e, örgütlü bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz orada artık. Evet. Iki gece önceki müdahaleden bahsettik zaten. Orada büyük bir yıkım diyeceğiz. Büyük bir talan yaşanmışken. Mesela polis saldırısından ötürü sonrasında tekrar organize olmaya başladığını dün belirtmiştik sizlere. Bugün gittiğimizde de mesela bir hafta önceki çadır Yolunun olmadığını görüyoruz. Daha ekonomik bir biçimde evet, evet. paylaştırılmış. Belki bölgenin parçalara ayrılması ve oradan e, gündelik pratik sorunlarla uğraşacak. Belki de sürekli değişebilecek. Temsilcilerin olması bile e, düşünebilir aynı şekilde ama bugün gerçekten iyi bir organizasyon vardı. E, etrafın hijyeninden, temizliğinden sorumlu Birim, birimler en başta e, dikkatimizi çekiyordu. Yemek. Dağıtım iki gün önce durmuştu o saldırılar altında. Tabii hı hı. ki o başlığı etkinlikler başladı. Şu ana kadar her şey yolunda gözükmekte. Sosyal e, medyadan gerçi e, bir polis hareketleri olduğuna dair e, bilgiler de geliyor ama böyle bir... E, bu, Teyit bileceğimiz bir bilgi değil bu şu an. Böyle bir bilgi yok zaten. Teyit edebileceğimiz gerçekten. Biz valinin açıklamasına belki e, kulak verebiliriz. O artık güvenlikli olmadığını söylemişti bundan birkaç gece önce Taksim Gezi Parkında bulunmanın dün akşam Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıklaması üzerine pek tedirgin bir bekleişe girdik. Rahatlamak söz konusu değil tabii ki ne deniyor olursa olsun nasıl ifade ediliyor olursa olsun ama biz yine de bir duyalım istiyoruz. Yani burada şimdi 24 saat sonra müdahale yapılacak gibi Sayın Başbakanımızın böyle bir şey hissettim şeklindeki Hülya Hanım'ın ağzından yapılan açıklama e, toplumda da e, ne şekilde algılanır bilemiyorum. Dolayısıyla bu hanımefendinin kendi bir iç değerlendirmesi olabilir. Böyle bir şey hissetmiş olabilir. Ama böyle bir iradenin yönetim adına evet böyle bir şey geliyor diye değerlendirilmesi de şu anda e, böyle bir şey kimsenin düşünmemesi gerekir. Şu anda e, böyle bir müdahalenin şu an itibariyle söz konusu olmadığını e, ifade etmek durumundayım. Ama bu İleriye dönük bu konuyla ilgili hiçbir zaman müdahale edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Böyle bir şeyi yaparsak, böyle bir şeyi yaparsak nasıl yapılacağını, ne şekilde yapılacağını zaten bir şekilde de biz paylaşırız. Dolayısıyla hiç kimse gecenin saat 3'ünde, beşinde efendime söyleyeyim sabahın köründe emniyet güçleri gene gelecek ve bizi çadırlarımızdan atacak gibi bir beklenti içerisinde de olmasına gerek yok. Vali Hüseyin Avni Mutlu'yu dinledik. Bugün içinde Hülya Avşar kendi e, talebiyle başbakanla görüşmüştü. Onun sonrasında böyle bir açıklama yapmış anladığımız kadarıyla. 24 saat içinde müdahale olacağına dair bir şey hissettim. Açıklaması yapmış. Vali Hüseyin Mutlu da... Evet aslında e, kullandığı e, bir kelime de epey ilginç böyle bir beklenti içinde olmasın insanlar dedi biraz önce vali mutlu e, müdahale olacağına dair bir beklentinin kimsede olduğunu sanmıyoruz zaten ama e, şu anda belki de onun sözünü e, bir sorumluluk e, şu anda İstanbul'dan e, e, mülki olarak sorumlu olan ...birincil kişi olarak Hüseyin Avli Mudunun sözünü... ...sanırım burada bir taahhüt olarak almak mümkün. Sonunda da bu programın sonunda da zaten... ...pek çok medyada da paylaşıldı. Cep telefonu numarasını verdi canlıyında... ...ve buradan oradaki e, çevreci arkadaşlarımız... Biz, ...beni arayıp kişisel olarak görüşebilirler. Ben de oraya gitmeyi... ...yani Taksim Gezi Parkı'na gitmeyi yakın zamanda planlıyorum. Basınla da birlikte e, fotoğraf çektirebiliriz. E, açıklaması yaptı. NTV'de yaklaşık bir buçuk saat önce yaptığı... ...bir canlı yayından kayıttı bu, bu arada. Bu en son söylediğini... Yorumlamadan geçelim isterseniz. Biraz cep, uzun sürecek yoksa. Cep telefonu kısmına dün bir de başbakanla görüşmüştü Taksim. Dayanışması evet. bunu reddetmişti. E, saldırılar altında herhangi bir diyalog mümkün olmadığını söylemişti. Ardından da referandum konuşmaları dönmeye başladı tüm medyada. Artık hani bir yandan da sanki oradan çıkan bu görüşmeden çıkan karar herkesin ortak kararıymışçasına herkes Gezi Parkı'na döndü gözler. En medyada ağırlık buydu. anak medyada ağırlık buydu. Bakalım yani niyet e, yoklaması yapıyorlar. E, kendilerince böyle söyleyebiliriz ama Taksim denişmesinin talepleri çok net esasında orada e, pasif işte bulunan göstericileri temsil etme iddiasında asla olmayan Taksim denişmesi bunu da söyleyelim ama bir şekilde bir irade e, ortaya koydu. Çünkü en başından bu yana e, bu e, Taksim Gezi Parkı'nda olan Kampanya mı demeliyiz bilmiyorum ama şu anda büyük olaylara dönmüş olan protestoların da başlatıcısıydı esasında taksimde Dayanışma. Evet yani bu Onların... süreci bir buçuk senedir takip eden. Evet aynen öyle evet. ağaçlarla başlayıp tüm dünyaya pardon Türkiye'ye yayılmış olan e, olaylar e, zarfında ortaya çıkmış olan e, kötü tabloya dair talepleri vardı acil talepleri vardı. Biz aslında bu noktada diretmekte. Haklılar çünkü kurulmaya çalışılan e, diyalog hattı eğer tek taraflı bir biçimde yani tek tarafın belirleyeceği bir yönde olacaksa bu bütün direnişin manasını ortadan kaldıracaktır. Bu noktada dayanışmanın e, taleplerinden geri dönmemesi ve bu biçimde e, eski tarz bir temsilciyeti reddetmesi de gayet makul, yeni bir dünyanın kuruluşundan bahsediyor ki. Evet yani bu nacizane bir yorum tabi ama senin söylediğine belki küçük bir ek yapabilirim. Ee, eğer referandum ya da son e, gün yani bugün içinde konuşulan plebisit ki bunun ayrıntılarını da birazdan öğrenmeye çalışacağız gibi yöntemler var idiyse 17 gün önce ya da 15 gün önce bu olaylar başladığında neden böyle bir e, yöntem e, hükümet kanadından ya da Be Beyoğlu Belediye Başkanı'ndan ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan neden böyle bir talep gelmedi sorusu hala kafamızda e, can kayıplarına ve ...bu kadar yaralanmaya, böyle bir şiddet görmeye toplum olarak gerek var mı diye de düşünmüyor değil insan. Evet, Turgut Aranlı ile konuşmaya çalışacağız bunun esasında. Bu konu hakkındaki soru işaretiyle referandum ve plebisit çevresinde. Ama öncesinde Taksim dayanışması bugün içerisinde Çiğdem Matar ile konuştuğu hikayenin kadın hali programında. Buradan sonra dört civarı dayanışma biraz meşguldü. bizde rahatsız etmeyeyim dedik ama bu sesi bir kere daha yayınlayıp talepleri bir kere daha duyurmak istiyoruz. Dün akşamdan beri olan gelişmelerle ilgili taksim dayanışması ne der? Bunu sormak için ee, sana bağlandık. Ee, şöyle, ee, dün akşamdan bu yana bir takım görüşmeler yapılıyor. Bunların aslında taksim dayanışmasıyla bir bağlantısı yok e, ve e, sanırım referandum süreçlerinden konuşulmaya başlanmış. Yani konuşulmaya başlandı. E, biz aslında 5 Haziran'da. E, bir temsilci bir heyetle bir taleplerimizi ilettik yetkilimencilere ancak o günden bu yana bu talepler doğrusuna hiçbir açıklama yapılmıyor ve hatta bu şeylerle ilgili görüşmeler görüşme yapılan isimler Refah söylemi gibi konuların hepsi hükümetin kulaklarını bize tıkayarak ortaya koyduğu konular aslında bununla birlikte biz hala taleplerimizden kısın olmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili de sürecin aslında işletilmesinin en sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Bu talepler üzerinden olan sürecin. Talepleri bir ee, tekrarlayabilir miyiz Derya? Taksim dayanışmasını yani talep ediyor. Tabii Gezi Parkı'nın park olarak kalmasını talep ediyor. Taksim Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağına işte projenin iptal edildiğine dair resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor. Bir de Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdurulması talep ediliyor. Taksim Gezi Parkı'ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak kalkın en demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan, binlerce insanın yaralanmasına, 3 üç, üç, hatta şimdi 4 olduğu yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumluların, başta İstanbul, Ankara, Hatay ve Adana Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm sorumluların görevden alınması, gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanımının yasaklanması, Ülkenin dört yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılması ve haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin bir açıklama. 1 Mayıs alanı olan Taksim ve kızlay başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmesi gibi ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz dedik biz. Ancak e, bunlarla ilgili herhangi bir açıkçası ...gelişme olmadığı gibi başka türlü işte görüşmeler, işte birtakım isimlerle görüşmeler ve işte referandum söylemi gibi bunlar ortaya konuluyor. Bizim bu arada bugün yine saat 19'da Gezi Parkı'nda bir basın açıklamamız olacak. Orada zaten ayrıntılı bir biçimde hani bunlarla ilgili Taksim Dayanışmasının ortak basın açıklaması yapılacak. Evet. Şimdilik benim söyleyebileceklerim bunlar var mı başka? Bir şey daha soracağım sana. Danıştay Başkanı bugün referandum yürütmenin durdurma kararı alınan ve hukuki prosedürü devam eden bir süreçte çok mümkün değille Gelen bir açıklama yaptı. Bununla ilgili Mimarlık dayanışmanın görüşü nedir? Yani zaten şöyle bir şey var. Hukuki süreç sürekli hani başından beri e, ilk davaya açtık 2012 e, Nisan'da sanırım pardon ya da Mart şu an aklım karıştırdı biraz. Yani sonuçta hukuki süreç sürekli devam ediyordu zaten ve hani e, buna rağmen sürekli olarak yani hatta e, kuruldan Taksim Topçuk Işılası'nın aslında yapılamayacağına dair bir e, onaylanmadığına dair bir karar çıktığı halde İstanbul'daki kuruldan hani Yüksek e, Başbakan'ın bunu kesinlikle kurulun kararını reddediyorum demesi üzerine e, yüksek kurul kararıyla tekrar Topçuk Iştası gündeme gelmişti ve aslında hukuki süreç evet devam ediyor. Üstelik bir yürütmeyi durdurma kararı var ve biz hala başbakandan Topçuk Iştası'nın yapılacağını ama kültür merkezi olacağı gibi açıklamalar duyuyoruz. E, yani zaten hani bu süreçte e, bu projenin de olması hukuki değil. Dolayısıyla aslında evet. referandum <gülüyor> Bu da bu süreci bitirmeden konuşmak çok mümkün olmuyor evet, anladığımız evet, kadarıyla. Mümkün. Yani bilimsel e, konular bu tür, bilimsel konular bu tür işte toplumun bu kadar e, tepki gösterdiği bir konuda hani daha doğrusu şöyle yani idamın referandum nasıl olmazsa ne kadar netse hani bilimsel konularda da bence e, bu artık benim kişisel şeyime dönüştü fikrim ama referandumu yapılamayacağını düşünüyorum. Ama taksim dayanışması da bu konuda bir saat yedide bir açıklama yapacak zaten. Peki. Evet, Çiğdem Mater, Derya Karadağ'dan konuşmuştu. Gün evet. içerisinde Taksim dayanışmasından taleplerini tekrar dile getirdiler ve referandum hakkında dayanışmanın e, duruşunu da az evvel duymuş bulunuyoruz. Dün akşamdan beri sıkça konuşuluyor Topçuk Kışlası, daha doğrusu Gezi Parkı'na dair bir Referandum seçeneğinin başbakan tarafından ortaya e, konduğunu dün akşam Hüseyin Çelik e, aktarmıştı e, bizlere. Bir anda ortaya çıkmış bir e, karar bu arada. E, eğer mecliste onaylanırsa referandum olasılığı var demişti Hüseyin Çelik. Gezi Parkı konusunda ama sadece Gezi Parkı konusunda diye de altını çizdi. İstanbul genelinde de yapılabilir. Ama belki Beyoğlu bölgesinde de yapılabilir. Evet. Çok da belli olmayan bir öneri olduğu sonucu da varmıştık. Biz Profesör Doktor Turgut Tarhanlı'ya danışalım istiyoruz. Anayasa hukukcusu Bilgi Üniversitesi'nden. Ee, anayasa değil, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuk. Mu? Evet, çok özür dileriz. Uluslararası insan ee, Hoş geldiniz Turgut Bey. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz programa. Evet. Hoş bulduk, merhaba. Ee, şimdi bu biraz önce aslında bıraktığımız yerden elbette devam edeceğiz. Referandum sonrasında bugün içinde konuşulan plebisit. Bunların ne anlama geldiğini? Sizin öğrenmek istiyoruz ama aslında benim ilk evet. olarak sormak istediğim soru şimdi biraz önce eğer programı dinliyorsanız e, Taksim Danışması'ndan daya Karadağ'dan da duyduk. iki haftadır da bahsediyoruz 31 Mayıs itibariyle zaten Topçu Kışlası için bir e, idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Şimdi bu noktada evet. e, hukuki olarak yapılması mümkün olmayan bir e, yerin bir kışlanın böyle bir referanduma sunulması hukuki olarak nasıl yorumluyorsunuz bunu? Evet. Olmaz bir Yargısal sürecin e, tamamlanmasını beklemek gerekir elbette. Çünkü aksi takdirde e, anayasanın e, biliyorsunuz e, şöyle bir hükmü var. İdarenin tüm işlem ve eylemleri yargı denetimine tabidir. Bunun hemen e, türevi ise e, yargının vereceği kararlara idare uymak durumundadır. Dolayısıyla şu anda bu süreç yani yargısal süreç devam ettiğine görebildiğim kadarıyla iki dava olmalı bu konuyla evet, ilgili idari evet. yargı önünde açılmış olan hı hı. E, bunlardan işte bir kısa bir birkaç hafta önce de biliyorsunuz bir yürütmeyi durdurma kararı verildi buna ilişkin henüz bir sonuç nasıl gerçekleşti onu bilmiyoruz yani bekliyoruz daha doğrusu hı hı. o bakımdan e, yargısal süreç tamamlanmadan bu konuya ilişkin idari bir tasarrufta bulunulması yani yürütme organının yürütmenin e, idare aracılığıyla bir başka aynı konuyla ilgili bir halk oylaması vesaire gibi işte tartışılan mesele onun da ayrıntılarına girmek gerekir kanımcı o da Tabii. önem arz ediyor Hı -hı. çünkü e, girişilmesi bence e, hukukun üstünlüğü ilkesi, hukuk devleti ilkesi ve idarenin e, yargının e, yargı kararlarına uyma yükümlülüğü bağlamında bununla çok bağdaşmaz bir yöntem olur. Bir bağdaşmaz bir politika yaklaşım biçimi olur. Anayasayla bağdaşması her şeyden önce. Hı hı. Evet. Peki diyelim e, Topçu Kışlası'nın yapılabileceğini hükmetti yargı. Bu noktada bir referandumu makul buluyor musunuz? E, Valla ben aslında şöyle olması gerektiği düşüncesindeyim. Bu tabi bir referandum değil aslında. Çünkü hı. referandum anayasada işte ilgili madde e, 102. galiba e, nasıl ne zaman kullanılacağı yönünde bir e, açıklık getirilmiş bir yöntem. Hı. Dolayısıyla bugün Başbakan nitekim e, bir başka terim kullandı. Sabah hı. sanıyorum belediye başkanlarıyla ilgili bir toplantıydı. Hı hı. E, orada plebisit dedi. Ee, aslında bu konu sonra biraz daha açıklık kazandı. Danıştay başkanı da hatta bu konuyla ilgili bir görüş ortaya koydu. Belediye kanunu 2004 yılında kabul edilmiş belediye kanunun bir 15. maddesi var. Ee, bu 5. E, paragrafında bir bu, bu tür bir imkan sunuyor. O da şu e, şey değil ne referandum ne plebisit ama diyor ki belediye belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Yani kamuoyu yoklaması ya da kamuoyu araştırması. Şey bu yani eğer yöntem kastedilen yöntem soruluyorsa bu ama bu tabii ki e, öte yandan o yargısal süreç bağlamında biraz evet. önce konuştuğumuz hukuki gerçeği de göz ardı etmemeye gerektiren bir durum bu tabii böyle bir yetki var bu uygun demokratik bir katılım bakımından anlamlı bir yetki de olabilir kullanımı itibarıyla fakat e, bu bağlamda baktığımız zaman bir başka süreç başlamış durumda dolayısıyla evet. yani onu görmezden gelerek buna mail etmek Demin söylediğimiz tartıştığımız Yöne gitmek anlamına gelecektir hı hı. O bakımdan Ben sorduğunuz soruyla ilgili olarak yani diyelim ki mahkeme Olabilir dedi buna karşı Tabi yollar yargısal Yollar devam edecektir Çünkü bu ilk derece Mahkemesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Ona karşı Danıştay nezdinde Bir tabi ki itirazda Temizde bulunulması gerekecektir Vesaire yani yargısal sürecinin tamamlanması Aslında bu bağlamda bir e, bu eksende düşünülmesi gerekiyor Dolayısıyla henüz yol Yargısal yol e, Bitmiş değil hı hı. Belli bir ufku var onu görmek lazım e, Şimdi bu tabi ne kadar zaman alır bilmiyorum Yani tamamen kesinleşmiş bir hükme varılması Ve yargısal sürecin tamamlanmış olması Onu bir onu kişiden kestirmek mümkün değil Fakat burada zannediyorum Asıl tartışmayı şuraya getirmek gerekiyor Buradaki mesele ne ağaçları kestirmek meselesi Ne kışlayı yaptırmak meselesi Ne parkı korumanın Veya işte kışlayı yaptırmamak Ve parkı mevcut haliyle korumak meselesi Bunlar hepsi birer sonuç Bence asıl tartışmayı Üzerinde yoğunlaştırmamız gereken mesele şu Sonuç değil ama demokrasilerde asıl olması gereken Süreç meselesi Yani bu sonuca kışla yapılması sonucuna veyahut kışla yapılmaması parkın korunması sonucuna biz nasıl bir süreçle varmalıyız meselesi. Evet. Asıl asıl asıl sorun bu zannediyorum e, konu biraz saptırılıyor ve bu e, yani saptırılıyor derken kötü niyetten söz etmiyorum ama ağırlık merkezi farklı bir yöne kayıyor ve farklı bir yöne kayınca biz aslında asıl olması gereken tartışmayı yapmıyoruz. Palyatif bir tartışma gerçekli, Yüzeysel bir tartışma yapıyoruz Sonucu hı hı. tartışmak değil mesele e, Süreci tartışmak Buradaki sürece ilişkin Temel sorun da bence şu Bir demokrasi aslında Süreçlerle yani süreçlerin Nasıl belirlendiğiyle kim tarafından Belirlendiğiyle anlam kazanan bir rejimin Adıdır demokrasi hı. Şimdi burada biz ...bir nasıl olgunlaştığı, pişirildiğini bilemediğimiz ama sonuçla karşı karşıya kaldığımız... ...Taksim'in yayalaştırma projesi, buna ilişkin animasyonlar, tünel giriş, dalış tünellerinin hemen kazılmaya girişilmesi... ...işte trötuvarların yapılıyor olması, binaların yıkılması, ağaçların kesilecek olması vesaire gibi bir sonuçla karşılaştık. Yani bir proje sonucuyla karşılaştık. Dolayısıyla bu sonuca ilişkin halkın iradesinin alınması... Demokrasiye uygun bir yöntem değildir kanımca. Burada esas söz konusu olması gereken bu sonuca veya başka bir sonuca varmaya yönelik o süreçte ne ölçüde halkın, bu beldede yaşayan insanların, bu beldede tarihini yaşamış yaşantısı olan insanların ve Buna ilişkin tabi mesleki anlamda sivil toplum örgütlenmesi anlamında katkıda bulunabilecek yerel katkının katılımın nasıl alınıp alınmadığıyla ilgili bir meseleyle karşı karşıyayız. Böyle bir şey yok ortada. Evet. Yani elbette yerel yönetimler yani İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınmış bir karar var ama ben onu kastetmiyorum burada. Yerel yönetim sadece bundan ibaret değildir. Hı hı. Yani belediye meclisinde alınan karar değildir mesele. Burada yaşayan insanların katılımıdır. Yani demokrasi bu anlamda bir katılımcı süreci ortaya koymayı gerektirir. Dolayısıyla Esas itirazı ve zannediyorum e, tümüyle tabii böyle bir, e, bir görüş e, görüşü yani bir bilgi sahibi olduğumu söyleyemem ama itirazı, protestoyu gerçekleştiren baştaki grupların ve dil bunu dillendiren belli sivil toplum örgütlerinin, e, işte düşünce insanlarının vesaire ve gençlerin e, ortaya koyduğu asıl meseleyi böyle tanımlamak durumundayız. Dolayısıyla biz bugün referandumda, plebisitte, belediye kanununun kamuoyu yoklaması gibi bir tartışmayı yapsak bile bu sorunun ağırlık merkezi anlamına gelen bir tartışma değildir çünkü süreç tartışması değildir sonuç tartışmasıdır asıl mesele de bu bu başka konularda da kendini gösteren bir mesele. Mesela şimdi şu anda Beşiktaş'ta söylendiğine göre ve yansıdığına göre medyaya da eski Barbaros Hayrettin iskelesinin hemen bittiğinde evet. yenilenmiş otele tahsis edilmesi meselesi. Bu konuda nasıl bir karar alındı? Yani hangi süreçle o de yaşayan insanların, o iskeleyi kullanmak isteyen insanların nasıl olur da İskele gibi bir kamusal mekanın ve kamuya açık bugüne kadar kullanılmış bir mekanın bir özel kişiye tahsisi söz konusu olabilir. Yani kamusal mekanların özel alana tahsisi meselesi. Burada da mesela aynı durumla karşı karşıyayız. Kısaca temel mesele bence budur. Süreç meselesidir. E, bunu tartışamazsak sonuçlar üzerinden bir demokrasi inşası ve Türkiye demokrasisinin konsolide ile ilgili bu vakanın bir test, bir sınav Gücüne sahip olduğunun da ayırdına varamayız diye korkarım Evet Hı -hı. kesinlikle Burada tabi bir başka mesele daha var Müsaade ederseniz onu da ekleyeyim Lütfen. Niye süreci önemsiyoruz Süreç niye önemli Çünkü süreç katılımcı ve açık Geniş bir yelpazede Toplumun tüm sektörlerini ben Kesinlikle toplumun şu ya da bu sektörünü Ayırt etmiyorum burada Yani şu veya bu kesimin Katılmasını kastetmiyorum ama o mekanı kullanmak iste, isteyen, e, İstanbul'da yaşayan veya yaşamayan çok insan olabilir. <gülüyor> Bunun üzerine biz gelelim efendim Türkiye çapında bir referandum yapalım, halk bunu istedi diyelim. E, bu değil mesele çünkü bütün bu tür yöntemler yani sonuç odaklı yöntemler, e, prosedürler aslında bize iki seçenek sunuyor. Kabul ediyor musunuz, red mi ediyorsunuz? Yani bu ak mıdır, kara mıdır? Şimdi mesele bu değil ki. Çünkü demokrasi, ak ve kara'nın iki renkliliğin rejimi değildir. Demokrasi çok renkliliğin rejimidir. Ve hatta ara tonların ne ölçüde sesini duyurabildiğinin rejimidir. Onun için süreç sadece iki seçenekli bir sonuca odaklanacak bir süreç olmamak zorundadır. Yani bu renklerin tümünün Katılabildiği sizin açık radyoyu da sunduğunuz gibi dünyanın tüm renklerine ve seslerine <gülüyor> açık olmak anlamında bir karaktere sahip olması gerekir ki bu demokrasinin bir başka vasfını bir başka paradigmasını ortaya koyuyor çoğulculuk evet. dolayısıyla biz bu çoğulculuğun içinde yer aldığı ve kendini dolayısıyla ortaya koyabildiği bir süreç sonunda bir sonuca varıyoruz ve bunun meşru olduğunu iddia ediyoruz dolayısıyla savunuyoruz ama Şimdi bundan mahrum yani çoğulculuğun farklı seslerin o süreç o karar alma sürecinde yansımadığı bir kişinin veya bir ekibin almış olduğu bir karara bütün kamunun kendisine sunulması şeklinde bütün halka sunulması halinde buna ne diyorsunuz demek? Demokrasiye uygun, demokrasiyle yakışır bir yöntem hiç değildir. Bunun altını çizmek lazım. Zaten tarih boyunca da plebisiter demokrasi denen veya bu referandum yöntemleri hep otoriter rejimlerin tercih etmiş olduğu yöntemler evet, olmuş. Evet. Onun da altını çizmek lazım. Evet, sıklıkla vurgulandı bu son süreçte de. Evet, evet. Turgut çok teşekkür ederiz. Görüşürüz, paylaşırsanız için. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. Ederim. Evet Turgut dinledik. Profesör Turgut Tayran'la aslında son söyledikleri konuşmanı da epey önemliydi ama çoğunluk yerine, çolculuk yerine yaptığımız bu çoğunluk tartışmasının aslında ne kadar asıl noktayı e, kaybetmemize neden olması e, noktasını belirtmesi açısından epey önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir ara vermek zorundayız. Evet ara vereceğiz. Bu arada Taksim Danışması da açıklamasını yaptı bu akşam. E, yapacağını duyurdu. 17 gündür beklediğimiz gibi buradayız, yaşamımızı, yaşamsal haklarımızı her yerde ve her koşulda savunmaya e, devam ediyoruz e, demişler. Gerçek gündemin referandumun yapılabilir olup olmadığı ya da nasıl yapılabileceğinden çok taleplere yönelik somut adım atılması olduğunu yineliyoruz e, demişler. Bir biçimde Turgut Tarhan'ın e, epey önemli e, katkılarına epey yakın bir evet. biçimde. Açık Dergi